Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Said el-Hudrir alallahu andan rivayetle dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları içinde 99 kişiyi öldürmüş bir adam bulunmaktaydı. Sonra tövbesinin olup olmayacağını sormak için çıktığı ve bir rahibe geldi. Rahibe kendisi için bir tövbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip Hayır, deyince onu da öldürdü. Yine tevbesinin olup olmayacağı hususunda sormaya başladı. Bir adam, filanca memlekete git, dedi. Adam o memlekete ulaşamadan adamı ölüm yakaladı. Göğsünü gittiği memlekete doğru yöneltti. Rahmet ve azap melekleri bu adamı cennete ya da cehenneme götürmek için tartıştılar. Allah Celle Celaluhu adamın gitmekte olduğu memlekete yaklaş diye ayrılmış olduğu memlekete de memlekete de uzaklaş diye emir buyurdu. Evet, gittiği memlekete yaklaş, ayrıldığı memlekete uzaklaş diye emir buyurdu. Sonra da her iki memleketin de Arasını ölçünüz diye meleklerine emir buyurdu. Gideceği memlekete bir karış daha yakın bulundu ve günahı bağışlandı. Müslim'de 2766'da geçen bir lafız rivayeti şöyledir. Sizden önceki kavimlerde yaşayan ve 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Tövbesinin olup olmayacağını imkaniyeti hakkında yeryüzünün en bilginine sormak için çıktı. Bu rahibi söylediler ve o da rahibe gelip, kendisi 99 kişi öldürmüş, kendisi için bir tövbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip de hayır dedi. Bu cevap üzerine onu da öldürdü ve ölü sayısını yüze çıkardı. Sonra yine tövbesinin olup olmayacağını sormak için yeryüzündeki en bilgiliye sormak ihtiyacı duydu kendisine çok alim bir adam söylediler. O da ona gidip kendisi yüz cana kıymış bir kimsedir. Kendisinin tövbe etme imkaniyeti var mı diye sorar. O alim de evet elbette ki tövbe ile kul arasında kim girebilir ki der. Devamla filanca memlekete git. Orada Allah'a celle celaluhu'ya kulluk eden bazı insanların Var. Sen de onlarla beraber Allah'a Celle Celaluhu'a kulluk edersin ve sakın buraya bir daha gelme çünkü burası çok kötü bir memlekettir dedi. Bu cevaptan sonra adam yola çıktı. Yolu yarıladığı vakit ölüm onu yolda yakaladı. Bunun üzerine rahmet melekleri ile azap melekleri münakaşaya girdiler giriştiler. Rahmet melekleri o adam Allah'a tövbe etmiş ve kabul olunmuş bir kalp ile geldik dediler. Azap melekleri de ancak o bir hayır işlemedi ki hiç hayır işlemedi dediler. Bu münakaşaları üzerine insan suretinde bir melek gelir. Azap ve rahmet meleklerinin o adamı tövbe için memlekete geleni her ikisinin ortasına koymasını söyler ve her iki memleketin arasını ölçün. Hangisi daha yakın ise ona göre yeri belli olacak der. Melekler de ölçerler, bakarlar ki gideceği memlekete daha yakındır. Bunun üzerine rahmet melekleri adamı alıp cennete götürürler. Hadis ravilerinden birisi olan Katade dedi ki, hasan Basri adama ölüp geldiği zaman adam göğsüyle sürünerek gitmeye çalıştı. Ancak kavuşamadan öldü, lafzının da kendisine rivayet edildiğini söylemiştir. Yine Müslüm'de geçen bir rivayet şöyledir. Bir adam 99 cana kıydı, tövbesinin mümkün olup olmayacağını sordu. Ve bir rahibe gitti ve ona sordu. Rahip de senin tövben olmaz diye cevap verdi. Bu cevabı alan adam onu da öldürdü. Sonra yine tövbe etmesi hakkında soru sormak için araştırmaya girişti. Sonra içinde salih insanların bulunduğu bir memlekete gitti. Yolun bir bölümüne gelince ölüm onu yolda yakaladı. Kendisi göğsüyle sürünmeye başladı. Memlekete ulaşmak için. Ancak sonra öldü ve kavuşamadı. Bunun üzerine rahmet ve azap melekleri münakaşaya girdiler. Sonuç olarak salihlerin bulunduğu memlekete bir karış daha yakın olunca o memleketin halkından salihinden kılındı. Ve bir hadis lafsı da şöyledir. Yüce Allah Celle Celaluhu adamın ilk kaldığı memlekete uzaklaş ve salihlerin bulunduğu memlekete de yakınlaş diye vahiy etti. Evet, hadisle ilgili kısa kitapçımız burada bitti. Hayırlara vesile olur inşallah. Thank you.